الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah yemur bil-Adl ihsani İhsan ve İtaizil-Dooba ve Yenha anil-Fuşay ve Al-Munkar ve Al-Bayy. Yabukum la alkom tazkarun. Salatullahı alahe. Ve belana Rasulüna Nabiü Kerim ve çok aziz ve pek muhtarif şey Geçen derslerimizde İslam beşeriyetin ezeli ve ebedi dinittedik ve İslam kıyamet sabahına kadar baki kalacak tek dini ilahidir. Çünkü Allahu zulceler Kur'an-ı Kerim'de ve razıytu lekumü'l İslam dinen. Ey insanlar, sizin dininizin İslam olmasından razi oldum buyuruyor. Mülkün sahibi Cenab-ı halık -ı olduğuna göre dinin sahibi de o, insanlığın Halık ve sahibi de o. Binaen ala dinine o sahip çıkacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu vaat ediyor açıkça. Esraîn-i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 çünkü dayandığı kaide ve meslekleri sapa sağlam. Onun bekasını temin edecek amiller ve unsurlar afşidir, ilahidir ve çok sağlam. Bunlardan biri elimdir dedik. İslam, ilim dinidir. Cehaleti katiyetle reddeder. Yani Müslüman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 gariba غَرِيبًا فَتُوْبًا لِلْغُرَبًا Din garip olarak başlamıştır. Kuvvet bulacak. yüzyıllarla sonra garip olarak dönecek. Hadi -i, i şerh edenler bu garip olarak başlayıp da bu gariplikten sonra kuvvet buluşunu ikinci gariplikten sonra da bir kuvvetli asr saadete benzeyen bir gün daha gelecek manasını vermişler muhtemelen. Benim değil, hadi şerifin üzerinde duran muhakkikinin sözü bu. Böyle olunca bu garipliğin arkasında asıl saadete benzeyen güçlü bir gün bekleyiniz muhteremimler. Hocam herhalde bunlar öyle bir şeyi duydular ki büyük bir telaş içerisindeler. İslam geliyor diye.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 İslam'ın vakası için dayandığı kuvvetli ve güçlü temellerden biri de adalet. İlim ikincisi adalet. Geçen dersimde büyüklerin esnaf ve ecnafımızın darbu mesel haline gelmiş sözünü naklettim size. Şöyle ki bir kafir meliki bir kafir emiri adil olsa payidar olur bir Müslüman emir zalim olsa yıkılır muhterem ünlüler. Yani adalet mülkün temelidir. Allah'ın yüce Resulü böyle buyuruyorlar el, el adlu esasül mülk el adlu esasül mülk adalet mülkün ve malikiyetin saltanatın temelidir. Şu halde Müslümanlar aziz Müslümanlar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 zalimlere, nefse ve şeytana aldırma diye dua ediyoruz. Muhterem ünlüler, bugün biraz adaletten bahsedeceğiz dedik ya, İslam'ın dayandığı ikinci mühim mesnet ve kaide temel. Dersimizin sen lafasını eden, ayeti kerimede haletimiz böyle buyuruyorlar Esra'yı Zübillah. İnne Allahe ye'muru adri vel ihsani ve i'ta izi Muhakkak ve mutlak allah Teala ve tekatte suretleri adaletle emreder. Adaletle emreder, adaletle emreder. Aksi olan zulmü şiddetle menneder ve nehyeder. Ve hatta muhterem Müslümanlar berveç peşin söyleyeyim ey kullarım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 muhterem Müslümanlar. Adı üzerinde hacca aciz zalim. Yolun kenarında diyor leş gibi bekliyor diyor. Ne bekliyorsun? Ne umuyorsun dedim diyor. Allah'ın rahmeti geniş. rahimin. ben de onun rahmetinden hisse almayı umut ediyorum diyor. diyor. yirmi bin seçkin Müslümanı katletmiş muhterem Müslümanlar 120.000 en son katlettiği de Sa'id i̇bn kibarı tabiinden müfessir, muhaddis, alim veli, büyük insan, büyük mürşid Sa'id İbn-i muhterem gerçi ders kalıyor ama bunlar anlatılmalı muhterem Müslümanlar ya misal olarak anlatılmalı Hacı Hacı ve Said i̇bn senin aleyhinde konuşuyor, sana zalim diyor demişler. 12 kişilik bir müfreze gönderdi muhterem Şumalar. Said i̇bn Cübeyr'i aldılar, götürüyorlar. Hazret gayet rahat. Gayet rahat. Hani başı göklerde derler ya gözü arşın sahibine dikilmiş başı göklerde. Haccacı zalimin önüne çıkacağım diye zerre kadar tereddüdü yok. Fakir gençliğimde öyle derdim muhterem Müslümanlar. Ya Ya Rabbi Said İbni dayanıklı imanını Bediüzzaman'ın zamanın mücadele azmini verbali dua ederdim. Gençlik, çocukluk bu ya. Celal'imi öyle derdim. Saîdî Mücûbeir'in o dayanıklı metin imanını Bediüzzaman'ın zamanın küfür düzenine karşı olan mücadele azmi ve aşkını bana lütfet ya Rabbi derdim. Bu bir sevgidir. Umarım ki mahşerde şefaatlerine vesile olacak inşallah. Yarı yolda diyor muhterem ünliler yarı yolda gece bastırdı bir orman kenarında bir dir, bir manastır vardı diyor. Askerler burada geceliyelim sabahleyin yolumuza devam ederiz dediler diyor. Said İbni Cübey ben küfür manastırına girmem dedi diyor. Kapının önünde bir çeşme şarol şarın akıyor. Orman kenarı dedim ya seccadesini seriyor oraya.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 köy muhtarının gücü ve kuvvetiyle kıyas ediyorlar. Ya hiç sormayın. Yok ya sen de böyle şeyler masal efendim. Hoca çıkıyor hep böyle menkıba kısa anlatıyor diyorlar. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Kur'an-ı Hakim 35 surede Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor.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 Belkis Sultan Süleyman'ın asafik bir Berhiya'nın menkibesini anlatıyor. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz, kalbimizden büyük velilerin neşesini alma ya Rabbi! <gülüyor> muhterem müminler, sabah oluyor tabi, Saidit-i Cübeyr namazını kılıyor, mahlukatta dağılıyor şafak atınca. Onlar vakitlerini bilirler muhterem Müslümanlar. Manastırın kapısı açılıyor,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 Başımızdaki valiye, haccacı, zalim demiyorlar tabi onlar. Yusuf-i Sakafi'ye gelirkeni diyorlar. Hayır evlatlarım diyor. Said İbni hayır evlatlarım diyor. Siz vazifelisiniz, beni götüreceksiniz, bundan mükellefsiniz. Benim işin mesuliyete girebilirsiniz diyor Said İbni Er adam, muhtelav Ya, ya, er adam. ''Rabbim mahşerde bizi onlarla haşmet'' diye dua ediyorlar. <gülüyor> Götürüyorlar. Kısayı uzun tutmayın muhterem Şumalar. Hacacı zalimle karşı karşıya. Adın ne diyor? Said İbn-i Hakaret olsun diye Bel Şakiyyüb'nü Züneyr diyor Hacac. Cenabı ı Said i̇bn ''Adımı annem babam senden daha iyi bilir'' diyor. Muhavere uzun olarak geçiyor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 Kur'an-ı Kerim'in Fatiha gibi İhlas Suresi gibi hafız. Bir ayet kerimeyi soruyorlar, atın üzengisinin sarına basıyor, o bir tarafa atlayıncaya kadar falan surede, felan sayfada felanınca ayet diye numarasını söylüyor. Ve bir rahmet duası oluyor, bir rahmet duası oluyor muhtemel Müslümanlar. İkindi ve yatsı namazının sünneti gayrimüekkedesini hayatında hiç geçirmeyen biri dua edersen yağmur yağacak diyorlar. Haccacı zalim ben geçirmedim diyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, İslam'ın hacacı zalimi bu. Ya Rab, bizi İslam'ın bereketiyle müfaddal ve mücehez kıl diye dua ediyoruz inşallah. allah Muhterem Müslümanlar Hacı Zalim Said-i katlederim seni diyor. Eğer ölümün elindeyse katledersin yoksa bir şey yapamasın diyor. İdam yerine götürün bunu diyor. Götürüyorlar Muhterem Müslümanlar. Kıbleye karşı dönmüş Said-i Hücubeyre Yüzünü kıbleden çevirin diyor. Cenab-ı Şahit Hübayy, "Fe aynema tuvellu fetemme vejhu'llah. Nereye dönerseniz Allah'ın veci o taraftadır." ayetini okuyor. Yatırın diyor. "Minha halaktnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan okhra." Sizi topraktan yarattık, tekrar toprağın kucağına vereceğiz mahşerde tekrar topraktan alarak huzurumuza getireceğiz ayetini okuyor bu şemolar yere vazifeler yatırınca cellat başında seri seyfetmiş, böyle duruyor tabi. Saib Hücübe-i Hazretleri ediyor, gülüyor. O güne kadar güldüğünü görmemişler pek, hayret ediyorlar. Hacı, Hacı Zalime Saib güldü diyorlar. Yanına kadar geliyor, merakla soruyor, niye güldüm diye. İki şeye teaccüp ettim de ona güldüm diyor. Biri büyük celal ve kudretiyle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 La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip kılıç iniyor ve şehit oluyor muhterem Müslümanlar. Şehit oluyor. İnnel müttekine fî cennâti velahar <gülüyor> fî ma'ad-ı şıdkın indemelikim muktedir. Ne diyor Kur'an? Diyor musunuz? Müttekiler cennette akan nehirler kenarında Rablerinin tecelliyatını ve ethafını göre göre manevi rızıklar devlet ve saadetlerle merzuk Bir kuş gibi cennetin ırmakları, kevserin şarotlarının ortasına uçup gidiyor muhterem Meminler. hacar Zalim o günden itibaren şurasına giren bir ağrıyla o günden itibaren siroza yakalanıyor.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 Her gece Müslümanlar tam geçiyor uyuyacak yatağında. Said İbn-i Cübeyr aslan yeleri gibi böyle kapıyı şar diye açıyor. Büyük bir korkuyla uyanıyor. Mali veli Said i̇bn Cübeyr. O korku içinde böyle söylüyor. Mali veli Said i̇bn Cübeyr. Ne ettim de ben bu Allah dostunu sayılıp ducu katlettim diye feryatla uyanıyor 24 saat bir daha uyuyamıyor uyuyamıyor uyuyamıyor öyle gittim o Onun için kendinizi alıştırın. Watil <Sessizlik> kel <Sessizlik> Bu zaferler galibiyetler mağlubiyetler el değiştirecektir buyuran. Kur'an'dır. Allahu u Zülcelal'dir. Muhterem müminler, bu kader değişecek ben inanıyorum ve mesurum. Bugün çok dertliyim. Sanki sırtımda dağ taşıyorcasına dertliyim. Ama ümitliyim. Yüce Rabbim bu takdiri değiştirecek Teala. Bir gün bütün kardeşlerimle cemaatimle beraber bir o oh! diyeceğiz. Muhterem müminler. İnne evet. <gülüyor> Allah'a bil adri. Allah-u Zülcelal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 Hangi çizgide bekliyoruz? Takdiri size bırakıyorum. Yalnız Cenab-ı Hak böyle buyuruyor: Wa ida hakem tüm beyden nasi? Entakkumu bil adil. Nas arasında bir hüküm ve karar verirken adaletle hüküm ve karar veriniz. Diğer ayeti kerimede, Ve ida qul tüm faadilu ve levkane da qurba. Bir sözü söylerken, bir şahadeti ederken, bir karara varırken lafınıza sözünüze dikkat ediniz. Sözünüz adalet üzerine olsun diyor ayet-i kerimede. Muhterem Müslümanlar. Ya velen kenez da diğer ayet-i kerimelerde anneniz, babanız dahi olsa yakın akrabanız olsa dünyada en çok sevdiğiniz insan için şahit dinliği konuşun deseler fa'dilu sözünüz adaletten ayrılmasın diyen Kur'an-ı Kerim muhtemelen Medine'de adı Fatıma olan bir hanım Medine asil zadelerinden bir kadın hırsızlık yaptı. Fahri kainat elinin kesilmesine karar buyurdular. Ah <Gülüyor> hocam be! Bizim söylediğimiz laf efendim, İslam geldiği bir baş kesilecek, el kesilecek. Hayır, hayır. Biz suçsuz cemiyet istiyoruz diyorlar bu tarafa. Ya, ya. Biz suçsuz cemiyet istiyoruz Allah'tan ve bugünü göreceğiz inşallah mutale. O gün hapishaneler boş, o gün mahkemeler boş.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 Maiz diye bir zinadan edildi muhterem Müslümanlar. Bu kadın için Üsamiye'ye yalvardılar. Adaletten bahsediyorum da, sözün hakkaniyetinden bahsediyorum, misal veriyorum. Fahri kainat, fahri kainat, kainatın ortasında salınmış bir avize, mağaralara ve dan şahikalarına ve zirvelerine varıncaya kadar kainatı aydınlatan avize, o avizenin fanusunun dört camu, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, muhterem şımalar. Fanusların biliyorsunuz dört camu olur. sıddık Ekber'de aşk ve imanı tecelli gösteriyor. Hazreti Ömer'de Adli Muhammedi, Adaleti Ahmedi. Hazreti Osman'da Haya ve Edebi, Hazreti Ali'de sıv ve cihat meşhesi. Fanus, muhterem şımalar. Ya! Ya! Yani ben size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 Böyle buradaki gibi sille taşından şu taştan bu taştan olmayacak muhtemel Şeffaf olacak, şeffaf. Yani geriden baktığımız zaman tahtının üzerinde Allah'ın Muhammedini göreceğiz inşallah allah Ama yakınlık yine yakınlıktır. Mis kokusu burnumuzdan, Muhammedi nuru kalbimizden eksik olmasın diye dua ediyorum. Muhtemel hırsızlık yapan o Fatıma diye kadın için anlatıyordum. Tamamlayıvereyim. Cenab-ı Hüsami'ye Resulullah seni çok sever. Bu kadın asıl bir kadındır. Resulullah bir icada bulunun. Bir defalık affetsin. Diyorlar. Muhterem mühürlüler. Cenab-ı Hüsami radıyallahu aleyhi ve geliyor. Ya Resulallah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 Fatıma bintü filan değil, Fatıma binti Muhammed olsa elini yine keserim buyurdu. Muhterem Müslümanlar adalet denince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri min sultanin min sultanin adilin hayrun min ibadet-i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 masasında oturuyor muhterem müslümanlar. 50 defa benden dinlediniz ama adalet başında tekrar dinleyeceksiniz. Bir dostu geliyor. Bir şey istişare, zatî ve şahsî bir istişare için. Hz. Ömer biraz beklemesini söylüyor. Ashabu mesaihin işi bitip saat dolduktan sonra yanan mumu söndürüyor, masasını çekiyor. Gözünden bir mum çıkarıyor, yakıyor, şimdi konuşabiliriz diyor. O zat hayret ediyor ve soruyor, ya Allah söndürdüğün de mum, yaktığın da mum, anlayamadım bu hikmeti diyor. Cenab-ı Ömer'in cevabı bu muhterem Müslümanlar. Yanan mum, malin, devletin, milletin hakkı var.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 Beni dinleyiniz ey ashabı Rasulullah, ey ümmeti Muhammed diyor, ey nas diyor. Cemaat içerisinden zayıf bünce bir arabi kalkıyor. Seni dinlemiyoruz ya İmir al-Müminin diyor. Hazreti Ömer'e böyle diyor, cemaatin içinde, ashabı Rasulullah'ın ortasında devrin halifesine, Emirül Müminin Hazreti Ömer'e seni dinlemiyoruz, konuşma ya Ömer diyor. Üstadımız Kamçesinin şakırtısıyla Roma'daki papazların uykusunu kaçıran Ömer derdi muhteremimizle. İnne şeyatin cinni ve ilisi qatfaru ya Ömer. <gülüyor> İnsanların ve cinlerin şeytanları. Sen girdiğin bir sokakta yol değiştirirler, başka sokaktan da yoldan geçerler ya Ömer. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez derlerdi Peygamber Efendimiz. Ve inna Teala, c'al al hak al Ömer, Allah hak sözünü Ömer'in dilinde kılmıştı. Ömer nerede söylerse hak onunla beraberdir diyor. Muhtemel Müslümanlar. Hazreti Ömer'de hiç kazaf yok. Konuşma ya Ömer seni dinlemeyeceğiz diyen Arabi'ye karşı hiç kazaplanmıyor. Halinde hiç tebeddül tegayürü yok. Niye dinlenmiyorsunuz beni diyor. Ya Ömer cihatta ve halkta kazanılan ganimet kumaşlarını herkese müsavi taksim edeceğine söz vermiştin. Halbuki size bana verdiğin kumaştan ben cılız bedenime bir entarit çıkaramadım sen heykel cesedine nasıl oldu da bir kaftan bir cübbe yapabildin diyor. Gayet tabi haliyle Hazreti Ömer. Oğlum Abdullah kalk diyor. Meclisin belli bir yerinde mescidi saadette oğlu Abdullah kalkıyor. Evladım ganimet kumaşlarından ben bir parmak Fazla aldın mı? Yoksa sen hisseni verdin de ikimizin hissesinden mi bir cübbe yaptın? şöyle diyor. Ashab-ı Resulillah duysunlar diyor. Muhterem ümirler, oğlu Abdullah yemin ediyor. Babamın halifelik kaftanında yedi yerinde en az yama vardı diyor. Yabancı devletlerden gelen elçi ve müraffaslar gördüğünde İslam'ın eczetli bakımından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 Hazreti Ömer bizzat ordunun başında, şölün, şölün, şama yakın yerinde, kölesinin, kölesinin devesi, ayakları yaralanıyor, yürüyemiyor, ızıp çöküp kalıyor. Hazreti Ömer'in kölesinin, devesinin ayakları yaralanıyor, yürüyemez hale geliyor, çöküyor, kalıyor orada. Hazreti Ömer kölesine buyuruyorlar ki,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 Cenab-ı Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah, muhtemel Müslümanlar, Halid-i Übeyde'den vazifeyi devralmıştı ya, Hazreti Ömer'in makamı hilafete gelişiyle, Ebu Ubeyde eminu hadihül ümmet hadisinin masradaki masarı Cenab-ı Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde, bu ümmetin eminidir diyor pahri kainat. Ebu Ubeyde, kanalın, derenin karşısında, yanında bütün resmi erkan, askeri erkan var tabi sahabeden de kimseler var bütün Şam ahalisi Hazreti Ömer'in İslam ordusunun ashabı kiramın istikbaline çıkmışlar Cenabı Ömer ayakkabıları omuzunda eteklerini biraz toplamış yanlığa sudan geçiyor karşıya geçiyor Cenabı ı Ebu diyor ki ya emir al müminin ha ne olurdu diyor bu seferlik sen devrede olsaydın da köle yerde yürüseydi Şam'a girerken NASA karşı biraz manzara tuhaf göründü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 Biz şirkin karanlıklarında sürünen insanlardık. İslam'ın izzetiyle Allah bizi aziz kıldı. Nalini omuzuma almakla şeref ve izzetimden bir şey kaybetmem ya Ebu Abeyde diyor. Muhtemelen. Evet. Derdiyle yandığımız insanlar kaybolsun. Ya. Ve Adalet, adalet denince Hazreti Ömer niçin hatıra geliyormuş, görüyor musunuz muhterem Adalet denince şunu söyledim peşine size, Hz. Fahri Kainat'ın, Kainat'ın Muhammed'inin Ömer'den görüntüsü. Aslında bu adaletin sahibi Fahri Rusul sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peki. Muhterem Müslümanlar,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 ve ala tafannuni wasfihi bihusnihi ve ala tafannuni wasfihi bihusnihi yahna zamanu ve fihi ma lam bilenler yahna zamanu ve fihi ma kalemleri kılınçları kıran şair ve edibler kalemleri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 o şahi toplarını döken de bir Hristiyan, Hristiyan mühendisi biliyorsunuz. Top kapının önünde buradan böyle kapıyı geçen büyük toplar muhterem şunlar, şahi topları. İstanbul'un burçlarını yere indiren tarihi toplar. Onun mühendisi de sonradan İslam'ı kabul ediyor. Bu mimarda İslam'ı kabul ediyor sonra hadiseyi arz edeceği. Muhtemem müminler projeyi veriyor mimara. Saray tamamlandıktan sonra bakıyor Küşad'ın da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 Peygamber Efendimiz'in mesela tebuk seferine çıkarken münafıkları Rabbisine sormadan bırakıverdiği gibi. Onlar temaruz ettiler, bir hastayız, meşgalemiz var, manimiz var dediler. Peygamber Efendimiz'e Efendimiz müsaade etti. Ya mülterim Müslümanlar! Eri kesilen Hristiyan mühendis,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 her şey bizim gibi küçüklere kaldı. Evet. Vallahi ve billahi ve tallahi diyor. Her şey. Minel bab ilel mihra. Yunus Emre hep gittiler kalmadılar. Gülme gülme ağla gönülüyor. Ezderinde yetkiler miş deve yükü İbn Cerirler muhterem sunalar. Ezberinde 70 deve yükü eser ve ilim olan İbn Cerirler. Şu kadar batman mürekkep kullanıyor diyor Şahrani Mine'ni Kubrası'nda. Selef'ten bir zatın 500 cilt müsned hadisi, 1500 cilt müsned hadisi vardı diyor.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 İkinci celsede veleküm fil kıssası hayatun ya ulül elbap ayetini okuyor Kadı Efendi karar veriyor. Evin, Fatih'in elinin kesilmesine karar veriyor. Sultan Fatih biraz da rengi sarararak tabi kararı büyük bir tazimle, izzetle kabul ediyor. Mimar Mimar Aman efendim Kad Efendi Benim elim, elim için Fatih'in eli kesilecek ha E tabi diyor Yahu diyor Benim gibi milyon tanesini analar doğurur ama Bir Fatih de analar doğurmaz Ne yapıyorsun Kad Efendi diyor Ben böyle bir karara varılacağını Hiç hayatımda hayalinden geçirmedim diyor İslam adaletinin Kur'an hükmünün gereği bu diyor Şu halde ben bağışlıyorum diyor. Sadece benim maişetimi temin etsin. Bundan sonra ben çalışamam çünkü diyor. Evet muhterem Müslümanlar elim olmadığı için çalışamam diyor. Maişetimi temin etsin. Sultan Fatih'e ne dersin diye soruyor Kadı Efendi. Sultan Fatih peki diyor. Devlet malden kendisine şu kadar altın her ay verilsin diyor. Kadı Efendi Sultan diyor.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 eğer ben Fatih'im diye İslami karardan zerre inhiraf etseydim, kılıncı çekiyor şöyle, bu kılıçla başını alırdım diyor. Ya Bizim aşık olduğumuz, gönül verdiğimiz bu ne şey, muhterem Müslümanlar. Hıdır Bey merhum da minderinin altından şöyle bir hançer çıkarmış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 Sultan rayyesinde güdücüdür, rayyesinden meşguldür mahşerde. Vali vilayetinde güdücüdür, vilayetin nüfusundan meşguldür. Kaymakam ilçesinde güdücüdür, bir ilçenin bir kazanın bütün nüfusundan meşguldür. Muhtar köyden ve mahalleden meşguldür. Aile reisi evinden meşguldür Cenab-ı Hak elindeki aile ve evladından mahşerde birer birer nefes ve adımlarına varıncaya kadar soracaktır diyor Fahri Kainat. Şuna inanacak olsak muhterem Müslümanlar. Ne doğuda hadiseler kalır muhterem Müminler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 onu düşünüyorum ve ürperiyorum, buyuruyorlar. وَأَوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تَكُونَ ف۪يكُمْ اَوْتُدُرُكِهُنَّ Sizin böyle bir beş şartın içerisinde kalmanızdan veya o günleri idrak etmenizden Allah'a sığınıyorum, el sahabım. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, acaba o beş şey neymiş? İsterseniz hiç izaha geçmeden, Halil Şerife kısaca kısaca mana vereyim, bakınız. Ma ذَهَرَتِ الْفَاهِشَةُ ف۪ي fi قَطْتُ يَعْمَلُ بِهَا ف۪يهِمْ عَلَانِيَةً اَوْ يُوْمَلُ ف۪يهَا بِهَا ف۪يهِمْ عَلَانِيَةً şöyle bir şartlı hur eder ki fuhşiyat sizin içerinizde alır yürür muhterem Müslümanlar yani zina sizin içerisinizde alır yürür bir kavmi içerisinde alır yürür يُوْمَلُ بِهَا ف۪يهِمْ açıktan zina edilecek hale gelir insanlar. Açıktan zina edecek hale gelirler. İlla zahara fihimü ta'un evül evce'ulleti lem tekün Eğer zina böyle açıkça dağılır ve yayılırsa onların içerisinde veba hastalığı ve seleflerinde görülmedik ağrılar ve hastalıklar zuhur eder bir mutlaka müslümanlar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 Konya'da bile. Konya'da bile çok acayip şeyler. Konya muhteremimsel düşünün. Yani gez dünyayı gör Konya'yı olduğu halde bizde de demek karışıklıklar zuhur etmeye başlamıştır. Acayip şeyler söylenmektedir muhteremimiler. Bir kavmin içerisinde eğer zina alır yürürse o kavmin içinde veba zuhur eder. Peygamber Efendimiz buyurur ki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 Türkiye'de de sayılır şekilde gelen gavurcuklar kanalıyla, süfeha kanalıyla, ahlaksızlık ve kötülüğü adet edilen zalimler kanalıyla Türkiye'mizde atlanmış atlamış durumda muhterem Müslümanlar. İdiz hastalığı, Rabbimiz korusun pençesinden henüz kurtarılmıyor. Ve bugün gavuruda Müslümanı da ittifak halindeler, İdiz hastalığının zina ve fuhuş getiriyor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 yegane ilaç olarak Cenab-ı Hak tarafından, Resulü tarafından işaret ediliyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz şöyle devam ediyor وَمَا مَنَعَ قَوْبِ الْزَّكَاتَ اِلَّا مُلْعُ الْقَطْرَ مِنْ اِشْرَمَا وَلَوْلَ الْبَهَاءٌ لَمْ يُمْتَرُ Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ikinci olarak buyuruyorlar Eğer bir kavim zekatını vermezse, semadan rahmet inmez, eğer hayvanlar olmasaydı, Cenab-ı Hakk Celle ve Hazretleri onları kıtlıklara müptelakılardı. Muhtemelen mümkünler gariptir. Bugün Türkiye et ithal ediyor, buğday ithal ediyor. Dünyanın hububat ambarı olduğu halde, Türkiye'mizin bugünkü hali bu. Bazı yerde yağmurlar yağıyor, seller. Hindistan'da, Bengali'de, işte, Senül falan yerde, falan yerde İstanbul'da 1500 bodrum kata, dükkana ve eve seller girdi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 Gelecek dersimde cemaati bekletmeyin. Hakkım değil. Şu fükrayı da alayım. Kesip gelecek dersimde devam ederiz. Ve ma dahesa gavnul mikâle vel bîzâne illa uhidû bilsinîn ve şiddetil mûûne ve cevr-i sultan. Asıl söyleyeceğim son, dördüncü ve beşinci fıkra muhterem sümrular. Gelecek derse kalıyor. Bir kavim ölçülerine, tartılarına, metrelerine dikkat etmezler. Birbirlerini aldatırlarsa. Peygamber Efendimiz...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 ve buyurdular men gashel muslimine fereyse minhum. Men gashel muslimine fereyse minhum. Müslümanları aldatan onlardan değildir diyor Peygamber Efendimiz. Metrelerine, metrelerine, ölçeklerine, kramlarına, dirhemlerine, hesatlarına dikkat etmeyip ümmeti Muhammed'i aldatanlar, muhterem Müslümanlar. Ya... Hocam sen Mekke'de metreden, kramdan, dirhemden bahsediyorsun. Milyarlar ve trilyonları beytül mali soyanlar ne olacak? <Gülüyor> muhterem Müslümanlar böyle olunca Cenabı ı Halif i Zülcelal o belde yoklukla onları terbiye eder, büyük ihtiyaçlarla terbiye eder, sultan tarafından cevir ve zulümle terbiye eder. Yani muhterem mümirler her şeyi ver adamın, huzuru yok. Borç gırtlağına kadar malı servetinin içerisinde, yokluk içerisinde. bu vuhakede. Yani dünyamızın bugün nimetlerle bir dünya görüntüsü içerisinde bir tarafta trilyonlarla keyfeden insanlar diğer tarafta yarın lokma bulmak için bir günlük yiyeceğini kazanmak için didinen milyonlar ve milyonlar ve milyonlar muhterem şumanlar. Sebebi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 şöyle bir o oh, elhamdülillah dünyamız cennet gibi yahu Allah'tan gayriye muhtaç değiliz ama bir yiyeceğimize yaramıyoruz yiyoruz yüz kazanacağımıza elli kalanıyoruz vahakada vahakada Mevlasına şükreden Allah'ını zikreden hayatını fikreden Hazreti Kur'an'ın yolunda yürüyüp Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın izini takip eden meskut bir cemiyet Yüce Rabbim senden lütfet diyoruz, istiyoruz, sen her şeye kadirsin. Şöyle bir oh diyeceğimiz güzel günleri, hayırlı demleri gösterdiye niyazlarımızı yükseltiyoruz muhtemelen Müslümanlar. Salü ala Resulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ki Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize çenek yapamalar nasibi mukadder eyleye hakkı hak bülüp hakkı ıttıbak batılı batıl bülüp batıldan işinab eyleyen cümleyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye şeriatı garra-i ahmediyeyi Muhammediye -i, Mustafaviye temessüp itibarlarımızı yevmen feyevma mücdad eyleye cümlemize ve bütün din kardeşlerimize tehli imana cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iftihata ikram subhan ve ve